Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salafeselam olsun. Değerli dinleyenlerimiz, yeni bir programda sizinle birlikte olmanın, bu vakti paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün mevzumuz, malumunuz, gündemi takip edelim, Aşura. Aşuranın yüklendiği bir anlam var üstünde. Günümüzde de gelenekleri tüm canlılığıyla devamlılığını koruyan Avşura'nın tarihçesini bugün neler yapılabiliri sizlerle biraz daha yakından incelemeye çalışacağız. Mevlamızdan niyazımız, sözümüzün tesirli olması ve programın faydalara yelken açmasıdır. Değerli dinleyenlerim, Hicri takvime göre Muharrem ayındayız. Muharrem ayının 10. günü, bugün Aşura günü. Aşura Arapça'da 10 sayısı, yani aşır kökünden geliyor, böyle biliniyor. Güzel dinimiz, İslam'ın öncesi dönemden itibaren de, yine bilinen, saygı gösterilen bir zaman. Olağanüstü olaylar olmuş. Bunun dışında, Elbette bu olağanüstülükler mucize kabilinden gelmiş, birçok peygamberin duası kabul olmuş. Önemli hadiseler olmuş. Hepimizin ibretle bakması gereken olaylar cereyan etmiş. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım inşallah. Musa aleyhisselama bir mucize ihsan edilmesi. Firavun sulara gömüldü değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi dağın üzerinde demirledi. Yunus Aleyhisselam balığın karnından yine bugün kurtuldu. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi bugün kabul oldu. İsa Aleyhisselam'ın geldiği gündür ve yine bugün semaya yükseltilmiştir. Davud Aleyhisselam'ın tevbesi yine bugün kabul edilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İsmail Aleyhisselam, bugün doğmuştur. Yakub Aleyhisselam'ın ve Yusuf Aleyhisselam'ın bugünle ilgili ortak özellikleri var. Yakub Aleyhisselam, ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'a hasret nedeniyle gözleri kapandı. Ve bugün ne oldu? Yusuf Aleyhisselam, ona bir gömlek göndermişti. Bugün onu gözlerine sürdü. Allahu Teala'nın izniyle gözleri açıldı, şifa bulundu. Bugün Aşura gününde Yusuf aleyhisselam bir kuyuya atılmıştı ya, o kuyudan çıkartıldı. Eyüp aleyhisselam hastaydı biliyorsunuz. Hastalığından yine bugün Allahu Teala'nın izniyle şifaya kavuştu. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Örneğin, Hz. Ayşe radiyallahu anhuma annemiz anlatıyor ki, Kabe'nin olduğu yer daha önce müşrikler tarafından da kullanılıyordu bildiğiniz gibi, daha önceki zamanlarda da Kabe çok eski, o zamanlarda da Aşura gününde Kabe'nin örtüsü değiştirilirmiş. Böyle manalı ve kutsi olayların Seneyi devriyesse olan bir gün ve gecedeyiz. Bugün Aşura günü. Asr-ı saadetten bu yana Müslümanlarca hep bugün anılmış. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayrılmış. İbretlik hadiseler varmış, onlara da bakılmış. Bir kez daha bunların yaşanmaması için dersler alınmaya çalışılmış. İnşallah biz de bugün o dersleri almaya çalışacağız. Yine bildiğiniz gibi Bugün Hz. Hüseyin radıyallahu anefendimizin efendimizin şehit edildiği gün aynı zamanda. Saydığım birçok şey ve sayamadığım Allahu Teala'ya ait sadece O'nun bildiği daha neler var bilemiyoruz. Böyle önemli bir günü boş geçirmemek ve neler yapabiliriz de inşallah konuşmak için huzurlarınızdayız. İkinci bölümde İnşallah bugün geç kalmış değiliz, belki daha yeni bunun, yani aşura gününün önemini bugün öğreneceğiz. İnşallah geç kalmadık, yapabildiğimiz şeyleri yapacağız. 20 küsür madde var bugün yapabileceğiniz, onları da son bölümde sizlere anlatmaya çalışacağım. Gücümüz yettiğince, evet oruç tutmak gerekiyordu. İki güne tamamlamak gerekiyordu öncesi ve sonrası için. Ama yapamadınız diyelim. Neler yapılabilir? Son bölümde aktaracağım. Örneğin, bir çorba pişirebilirsiniz. Birine yol gösterebilirsiniz. Bir olaya sinirlendiniz. Sinirinize hakim olabilirsiniz. Efendim, gusül abdesti alabilirsiniz. Tırnak kesebilirsiniz. Efendim, oruç tutamadınız. Eyvah, ben oruç tutmalıydım, unuttunuz. Oruç tutan bir kardeşinize... İftar hediyesi, yani onu doyurabilirsiniz, iftar eftirebilirsiniz. Bunları inşallah, ikinci bölümde sizlerle paylaşmak istiyorum ama gelin daha önce neler yaşanmış, ne olmuş, neden bu kadar biz önem veriyoruz, onlara bakalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum, sizin dikkatinizin dağılmasını istemiyorum. Zaten daha önce peygamberleri tanıyalım bölümünde birçok peygamberi Allahu Teala'dan onlara rahmetler yollamasını ve selamlarımızı iletiyoruz. Amin. Anlattık. O yüzden kısa kısa geçmek ve hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'la başlayalım ve alacağımız derslere geçelim. Bugün Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a bir mucize ihsan etti. Asırlar önce. En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 Bununla ilgili bazı bilgiler aktarayım. Ondan sonra da aşura çorbası deniyor ya, şimdi biraz daha tabii tatlı türünden oldu. Nedir acaba onlar? İçine neler konuyor, ne oluyor yemek tarifinden ziyade o çorba hakkında size bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi, bugün ne yapılabilir oruç ibadetinin dışında? İlk aklımıza gelenlerden bir tanesi,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 ya Rabbi, ben pişmanım yaptığım bütün günahlarımdan. Keşke yapmasaydım. İnşâallah, bir daha yapmam. Ne olur bağışla. Ya Erhamer Rahimîn! Her an, ölüm oku gelip bizi vurabileceği için, en azından yatmadan önce,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 Sizlerle beraber paylaşmak istedim. İnşallah istifade edersiniz. Bir şeyi daha sizlerle paylaşayım. Bu çorba mevzusu, Aşura günü dendiği zaman ben de çok severim. Aşura vardır, genelde tatlıdır. Ee, bu adet nereden geliyor? Böyle bir şey var mı? Diye soranlar olabilir. Bununla ilgili bir nakil aktarayım, öyle huzurlarınızdan ayrılayım. Nedir bu olay? Efendim Nuh aleyhisselam zamanında malumunuz her tarafa sular kapladı, yükseldi. Nuh aleyhisselamın gemisine binip de tufandan kurtulanlar oldu. Onlar altı ay boyunca su üzerinde kaldılar. Muharrem ayının bugünü yani onuncu gününde bu son bulduğu, Sular çekildi ve Judi Dağı'nın tepesine oturdu o Nuh aleyhisselam'ın gemisi. Böylece o gemiden çıktılar. Geminin içinde ambarında ne vardı? Kendilerine kalan buğdaylar, fasulye, nohut, incir, şeker ne varsa efendim onu karıştırdılar erzak olarak. Pişirme adeti buradan geliyor. Böyle anlatılır. Tabi tekrar ediyorum, doğrusunu Allahu Teala bilir. Aşura tatlısı mesela çok meşhurdur biliyorsunuz. Bu da olabilir. Bizler bu anlatılanları yaparsak ne kaybederiz? Birine selam verirsek, yetimin başını okşarsak, efendim tebessüm edersek, gusül abdest alırsak, tırnağımızı kestik, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz, hatta kazanırız. Böyle düşünelim inşallah.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 ve vesselamu ala rasuluna muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bir başka programda buluşmak ümidiyle bu güzel hasletlerle beraber, bir taraftan da ibretlik ve düşünülmesi gereken içimizi acıtan olaylarla beraber, bugünü anlatmaya çalıştık. 3-5 misalle beraber isan ettik, affola! Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.